27 Haziran sabahı yeni bir günün başlangıcında sizlerle birlikteyim. Benliğiniz Murat Meriç. Bayramın bu son gününde tüm dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Programın başında Bodrum'a uzanıyoruz. Yıl 1988. TRT adına hazırlanan Bayram'dan Bayram'a programındayız. Mustafa ulaşan Zeki Müren'i evinde ziyaret ediyor. Odan dinleyicileri için bir bayram mesajı istiyor. Sevgili seyirciler, Bodrum'dayız. Bodrum'un o güzel gecelerinde olduğu gibi... O sıcaklığı, o güzelliği sesinde yansıtan yıllardır aynı zekle dinlediğimiz ve de gönlümüzdeki özel yerini hala koruyan bir büyük sanatçımız Zeki Müren'le beraber. Estağfurullah. Önce teveccühlerinize teşekkür ederim Sayın Yolaşan. Var olun, sağ olun efendim. Teşekkürler ederim. Zeki Müren'imiz Bodrum'da yaşadığı evinin kapılarını bayramdan bayrama programının ekibine açtı. Zevkle, şeref duyarak efendim her zaman bağrım açık, gönlüm açık. Teşekkürler. Rica ederim. Bayramınız kutlu olsun. Sizin de efendim. Hayırlı nice bayramlara beraberce inşallah. Alıştık seyircilerimiz mürensiz bir bayramı kabul etmiyorlar. Ben de alıştım efendim. Ben de kabul edemiyorum Dileğin seyircilerime hitap etmeden. Dileğinizi ve güzel sözlerinizi bekliyoruz. Staffer'la efendim. Çok teşekkür ederim. Canımdan çok sevdiğim muhterem dinleyicilerim, sevgili seyircilerim Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım. Size en sıcak sevgilerimi, en sonsuz hürmetlerimi gönderirken, martı kanatlarında gönderirken diyeceğim bu kez bayramınızı candan kutluyorum efendim. Saygım, sevgim, dualarım sizlerle. Dualarınızı benden eksik etmeyiniz efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sayın yöneticiler. Ben de teşekkür ederim. ederim. Dualarımız de ama sizin o güzel şarkılarınız bütün seyircilerimiz. Var olunuz efendim. Zevkle okuyorum. Şevkle okuyorum. Hissederek okuyorum ve hissettikleri an yaşadığımı anlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bunca yıl beni alkışlarıyla ayakta tuttular. Teşekkürlerim sonsuz efendim. Her vesileyle arz ettiğim gibi bir kez daha arz ediyorum. Bodrum'dan İstanbul'a Zekim Ren'den Barış Manço'ya uzanalım madem bayram. O halde 7'den 77'ye hepimizin aklına gelen ilk plağa döndüreyim. Sen gittin gidelim içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Sen şimdi uzakta, cennette meleklerle bizi düşle, ağlarsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kür çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde tazı kıl çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Sen yaz geceli yıldızlar içinde Ara sıra bize göz kırparsın Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysilerin Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram Çabuk olun çocuklar Bugün bizi bekler Bayramlarda hüzünlenir melekler Gönül alır bu güzel çiçekler Bayram denince akla gelen ilk şarkılardan biriydi dinlediğimiz. 1985 yılında dinleyici karşısına çıkan Barış Manço albümü 24 ayarın dillere düşen şarkısı. Barış Manço bu şarkıyı Kurtalan Ekspres eşliğinde seslendirdi. Dört yıl geriye gidiyoruz şimdi. Sırada 1981 tarihli bir 45'lik plaktan bize ulaşacak olan bir başka bayram şarkısı var. Elifak Bayram, Aşık manson Şerif'in bir çalışmasını Bağlamada Mete Akkuş, Gitar'da Ahmet Yıldızalp, Basta İbrahim Gündüz Ersoy, Batelide Nadir Uygundan oluşan grubu Dostlar eşliğinde seslendiriyor. Bugün bizde bayram var. Buradaki bayram tam da şu anda kutlanan bayram değil aslında. Ama ona bir gönderme. Bayram denince kiminin aklına gelen eve giren bir tas ayran. Bugün bizde bayram var. Var var efendim. Çünkü ev evde... Türk duvar efendim, bugün söz verir ama, yarın cayar efendim. Mansuni cam değildir, bari taş hatta gel kır. kır, kır efendim. Çünkü fakir efendim, Allah daha çok versin, işin tükür efendim. lık şarkı çok ama zaman onlarla doldurmayayım günün ve hatta dünün tarihine göz atayım dün kazım koyuncunun aramızdan ayrılışının 12 yılında özel bir program hazırlamış sizlere onun sesini sözünü şarkılarını türkülerini dinletmiştim Bu arada düne dair mühim bir olayı görmezden geldim bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride. Bisikletin patentinin alındığı gündü dün. Bundan tam 198 yıl önce Alman Baron Karl von Reis de Sörbrunn tarafından alınmış patent ama bisikletin icadı çok daha eskiye dayanıyor. Elimizde Leonardo da Vinci'ye ait olduğu iddia edilen 1492 tarihli bir çizim var ama zaman içinde bunun sahte olduğu ortaya çıktı. İlk bisiklet çizimleri 1790'lı yıllara uzanıyor ancak bu aletin tartışmasız mucidi Baron Reis. 1817 yılında ilk kez kullanmış, ertesi yıl Paris'te sergilemiş, 1819'da patentini almış, Türkçe'ye velespit olarak giren araç sonradan bisiklet adını alıyor. Kimi kantolarda rastlasak da bisiklet şarkıları yakın dönemde karşımıza çıkan şarkılar. Bunları bundan 4 yıl önce bir Ağustos öğleden sonrasında bu mikrofonlarda Esra Yaratan ve Aydan Çelik tarafından hazırlanıp sunulan Açık Radyo programı Şeytan Arabasında çalmıştım. Şimdi özet geçeyim. Art arda 3 bisiklet şarkısı dinleyeceğiz. Üçünün de adı bisiklet. İlki Mor ve Ötesi'nin 2010 tarihli Masumiyetin Ziyan Olmaz albümünden bize ulaşacak. İkincisi en eskisi 1988 tarihli Gündoğarken albümü Yaz Bulutlarından. Üçüncüsü ise 2012 yılında yayınlanan Kenan Doğulu albümü Aşka Türlü Şeyler içinde karşımıza çıkan. Gözüm yollarda yolları sen aşarken Bekledim ve gördüm ihtiyacım olanı Biraz şans tutunmuş zamana pişman dilim asla nasıl bir şey uykusuz uza gözlerim Osmanlı bakıyorum Acığım üstünden hiç imkansın zaman geçsin istemezsin. Haydi koş bisikletin götür beni o yıllara. Haydi gel bisikletin çok ihtiyacım var sana. Haydi koş bisikletin götür beni o yıllara. Haydi gel. Haydi koş bisikletim Götür beni o yıllara Haydi gel Bisiklete binelim Sahilde parkta gezelim Dünyayı boş verip Keyfimizi geçelim Açık hava sinema Alaska frigo Kuş misali özgürce kendimize uçalım. Çımlak ayak aşıkların dansı, ateş bacayı çok fena sardı. Çakır gibi yıldızlarından dansı, ateş bacayı çok fena sardı. Gitarımı getirin, bir araya gelelim. Mehtabın şerefine neşemizi giyelim Ateş başı kafası, tatil yarası Yakamozla dans edelim, bir akor beş şarkı Bir akor beş şarkı Çıtlak ayak, aşıkların dansı Ateş bacayı, çok fena sardı Çakır ki, yıldızların dansı Ateş bacayı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 54 yıl öncesinden gelen bu cümlenin yer aldığı kaydı arşivimdeki bir 45'lik plaktan size sunuyorum. All, all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. <Gülüyor> Hun İmparatoru Metaha'nın tahta çıktığı, Sokulu Mehmet Paşa'nın Veziri Azam olduğu gün bugün. Ahmet Mithat Efendi bundan 139 yıl önce Tercümanı Hakikat adlı günlük gazetenin ilk sayısını çıkartmış. 1916'da Hicaz bağımsızlığını ilan etmiş, ertesi yıl Yunanistan İtilaf Devletleri'ne katılmış. 1923 yılında çift kanatlı bir uçağa havada ilk kez yakıt ikmali yapılmış. 15 yıl sonra Igor Sikorski helikopterin patentini almış. Helikopter denince akla gelen şarkı Pink Floyd'un The Wall albümündeki şarkı ama ben bu efektli şarkı yerine Kürtçe metal yapan ilk grup Ferec'in 2009 tarihli albümüne adını veren şarkıyı çalmak istiyorum. Savaşın fenalıklarını anlatan, memleketin bir bölümünde yaşanan acı olayları dile getiren şarkılardan biri bu. Helikopter. <Gülüyor> 1978 yılına ait bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. İstanbul şarkıcılarının bir 45'lik planda karşımıza çıkan şarkı Baha olduğunun bir çalışması. İstanbul şarkıları da onun projesi zaten. 70'li yılların sonunda söyledikleri pop fasıllarla ünlenen bu grup, dönemin meşhur şarkılarını art arda ve disco ritimlerle seslendirdikleri plaklar yaptı. Oh Oh adlı şarkı o dönemde yaşanan ekonomik krizi anlatıyor. Kriz ağır gelmiş, insanlar delirmiş, kendilerini sokaklara atmış, çılgın gibi eğleniyor. Şarkının dikkat çekici tarafı benzin kuyrukları. 1978 yılında bugün benzin krizi kendini iyice gösterdi ve ilk kuyruklar oluşmaya başladı. Dönmeye başlayan plak o günlerin sesli bel. Biz yok, azot yok, ohtenen saosun, yok, yok. Programın sonunda yeniden Zeki Müren'e bağlanıyoruz. Bu kez 60'lı yıllarda İstanbul'dayız. Sanat güneşimiz bir bayram gecesinde Bant Reklam adına radyoda yaptığı Zeki Müren'le baş başa adlı programdan bir şarkıyla huzurda. Elbette mesajı ile birlikte. dinleyicilerimiz program sanatçımız Zeki Müren bu akşamki programını sunmak üzere huzurlarınızda. Mikrofonu kendilerine bırakıyoruz. Aziz ve muhterem dinleyicilerim şu anda hepinizin ayrı ayrı nerelerde olduğunuzu pek tabi bilemem. Fakat birçoklarınızın yuvalarınızda çoluk çocuk dostlarınızla sevdiklerinizle bir arada belki de bir sofra başında bulunduğunuzu düşünüyorum. Onun için programın son parçası bayram gecesi adını taşıyan namelerden örülmüş bir bayram mesajı olacak. Hepinize bütün kalbimle ithaf ediyorum Hoş geldin evimize Şiir oldun dilimize bayram gecesi Hoş geldin evimize Şiir oldun dilimize Bayram gecesi Bayram gecesi Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize Bayram gecesi, bayram gecesi Söz yok abu tabına Taş şey gibi taşalım, taşalım, taşalım, taşalım. Engelleri aşalım, aşalım, aşalım, aşalım. Gel. Sevgilim bizde bayramlaşalım bayram gecesi hoş geldin evimize şiir oldun dilimize bayram gecesi bayram gecesi Sevgili ve muhterem dinleyicilerim, gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte esenlik içinde buluşmak ümit ve temennisiyle hürmetle huzurunuzdan ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık. Zeki Müren ile başa programını dinlediniz. Bant Reklam Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Yarın aynı saatte burada buluşmak üzere. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Murat Meliç. Sizlere en içten dileklerimle selamlıyor. Barış dolu günlerin hasretiyle programı bitiriyorum. Esen kalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan